83 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Zul Cevşen Dababi'yi İslam'a davet etmesi. Evet, Zul Cevşen şöyle anlatıyor. Rasulü Ekrem Bedir Savaşı'ndan geldikten sonra ona El Karha isimli kısrağın yavrusu olan bir at getirdim ve dedim ki: "Sana Karha'nın yavrusunu getirdim ki onu binekedinesin." Resulü Ekrem: "Ona ihtiyacım yok. Eğer Bedir zırhlarından en seçkinini onunla değiştirmemi istiyorsan bunu yaparım." dedi. Dedim ki: "Bugün onu herhangi bir silahla veya herhangi bir güzel at da değiştirmek istemiyorum. Resulü Ekrem, o halde ona ihtiyacım yok dedi ve sonra buyurdu. Ey Zücevşen, niçin Müslüman olmuyorsun? Bu işin ilk ehlinden olursun. Ben, hayır, Müslüman olmam dedim. Resulü Ekrem, niçin diye sorunca dedim ki, kavmini gördüm, hepsi senin aleyhindedir. Resulü Ekrem, onların Bedir'de uğradıkları şeyler senin kulağına nasıl geldi diye sordu. Dedim ki, bu benim kulağıma geldi. Resulü Ekrem, o halde biz sana açıklıyoruz dedi. Ben eğer sen Kabe'ye galip gelir, orayı mesken edinirsen o zaman ben de gelirim dedim. Rasule Ekrem, yaşarsan onu görürsün, dedi ve sonra, Ey Bilal, bu kişinin heybesini al, hurmadan ona da ver, dedi. Ben Rasulullah'ın huzurundan ayrılırken arkadaşlarına, iyi bilin ki bu kişi, beni amir suvarilerinin en iyisidir, dedi. Zul Cevşen anlatmaya devam eder. Allah'a yemin olsun ki ben El Urda aile Efradımın yanında iken bir suvari geldi, halk ne yaptı? diye sorduğumda dedi ki, Muhammed Kabe'ye galip geldi ve Kabeyi aldı kendi kendime annem matemimi tutsun Eğer o gün Müslüman olsaydım ve Rasulullah'tan el hayır isteseydim Resullü Ekrem bana orayı verirdi dedim bir rivayete göre Raullü Ekrem ona niçin Müslüman olmuyorsun dediğinde o şunları söylemiştir Kavmini gördüm seni yalanlıyordu seni memleketinden çıkarttılar ve seninle savaştılar dikkat ediyorum bakalım ne yapacaksın Eğer onlara Galip gelirsen sana iman eder tabi olurum Eğer onlar seni malğup ederler rese sanata bay olmam